her şey kitlesi de var niye muhasem bir şey bu K ki kitle değil bu boşluk içerisinde çokcık bir tane gibi bir şey paralanmış sayfa e, güneş sistemini büyük bir sayfaya koymuşlar da ne şey e, orada bir şekli takat aktiniz bir şekli meskəl kabı etmişce sadece güneş sistemini o köleye koymuşlar göyer Yasal olarak dünya çölün daha susuz musluğu bir yerinde bir kum, kum kum tanesi kadar en uzak plato ara şey ulaş, a kadar gidiyor yani, yani o kadar gençler bunun görebilirsiniz ama ama çok sekti yapar çok bir şey yapar sadece o şekilde zamanı geçici çıkartıyor. Zaten. O zaman gelmiş herhalde çıkartmış Basit mesela Onun çıkması onun bir emrine bağlı oluyor, diyor onun Bir onun Akıl onun Bizi de işte dünya işe göresin diye Bir aklıma haş vermiş Bir de onun yanında beni Aklından at çıkarmışsın diye bir aklımı hep vermiş, Dünya göndermiş. İçime meleki, melekiyi de koymuş, şeytanek koymuş içime. Dünya hareket demiş. Yakın bir balık bana bir der, hiç, hiç, hiç karışmamış. Yalnız yolumdan şaşmayın diye bana peygamber göndermiş. Kitaplar göndermiş. Âlümler geldi, bililer göndermiş. Ben yolumdan şaşmayın. Benim yolumdan şaşanayım, bir yol gibi hani bak sen bana bir şey, sen bana şahit, sahip çıkmadan dememediği için onu da gönderir, güzel. Yoldan sapan gene sapmış. Biliyor ki kimi bütün peygamberlere hemen, gene yoldan şaşıracağını biliyor da gene bak kulun ben sana peygamber gönderdim, kitap gönderdim, alim gönderdim, şimdi gene bunu bunu gönderdim, sen gene benim sözüm dinlemeden cezanı çek demesi için. Kendini suçamak için. Dedem ümit herhalde şey demek istedi, bizim onu bilmemiz, ona ha, inanmamız, başka. onun büyüklüğüne etki etmez. Yani o, zaten o, etmiyor. o zaten o. zaten Öyle O zaten o. Biri anladım da yani o zaten bize, o bize bağlı bir şey. Kimisi hisseder, kimisi hissetmesin. Ama mülk meydende. Sen ister bilir, ister bilme. Biliyorum da, hani yarattığı, tesir etmediği bir insan düşüncesine mi kaldı iş? O, onu sen onu, ona tesir ede, edecek de, o büyüklüğü düşün. Onun ne muazzam bir şey olduğunu anla. Dedi kendin için olur o. Ne için olur? Yani onun karşısında bir cüz olduğunu anla. Evet çocuklar, bu ders burada. Ancak, bak arkadaşlarımız onu çoğaltıyor, hepinizde veriyorlar. Ee, arkadaşınızı kitabı bulmuş, almış, evet. e, bu gazete hastanızı evet. alın, güzel kitaplar. Ee, şimdi, daha en başta söyledik, bu bizim yolumuzda, yani bu bizim mevbelik oldu Şundan parçadır aslında, diğerleri de böyle. Bunları bilmeden, bu basitmiş e, gibi görme şeyleri bilmeden bu yollarda e, ilerlemek mümkün değil kaç oldu buraya geldiysen halen de da burada dayız o organı daha kolay aşağı aşağı aşağı bir yere yapma bitmeyecek mi? çok uzun sürüyor geliyorsunuz. şu bahsi pek ki bugün e meseli geleceğiz. E bir şans şans Allah da yardım edip gelecektir. İçeri pondoya gidiyor. Burada gördüklerimizi e sonra görüyoruz. Sözüm şey bir şey. At at at at için soruyor. Keser ediyor. Burada korkmadan ben bunu anlamıyorum bilmiyorum tek başına. el fakir.